Elhamdülillahi hakka hamdihi Nahmeduhu bi jami'i mahamidihi Lahul hamdu kemaa yanbaghi vecihihi ve li azimi Hamden Hamdan kesiran tayyiban mubarakasi Ala kulli halin ve kulli haal Hamden kesiran tayyiban La akhir li qa'ilihi illa ridallahu ve salatu ve selamu ala seyyidina si ve senedina resulül ve Habibillahi ve Rahmetullahi alel alamin Muhammedin el-Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bir islamin ecva'in et tayyirine et zahirin emma ba'd çok aziz çok kıymetli çok sevgili kardeşlerim bugün Bahar'ın Mayıs ayının sonu 29 Mayıs, 1995. Bundan 542 sene önce, yine böyle bir bahar gününde, yine böyle bir Mayıs ayında, bu mevsimde, Güneşin bu durumda olduğu şemsi yılın bu zamanında şu oturduğumuz yerlerde Bizans'ın ahalisi oturuyorken turların öbür tarafında da Eül tarafında Edirne kapı dışında Topkapı kapı dışında yedi küre dışında Haligin sahillerinde de Allah Allah diyen mücahitler mübarek ecdadımız, mümin-i kamil, evliyaullah, ricalullah erenler, sabırla Allah yolunda cihat etmekte olup, bir buçuk aydan fazla, iki aya yakın zamandan beri, buralarda Allah rızası için fi sevbilillah cihat eden Müslümanlar nihayet bu taş duvarların üstüne La ilahe illallah bayranı diktiler. Binlerce şehit verip şehadet serbetini içenler cennete uçarken hayatta kalan gaziler bu taş duvarları aşıp şehrin içine girdiler. Bu şehri Fatihlediler, Müslümanların hizmetine açtılar, imanı bu şehrin surlarından içine soktular, İslam'ın bayrağını buraya yerleştirdiler. Bu iş Hazreti Adem zamanına kadar gider. Adem atamız zamanından beri Dünya üzerinde biz insanların en büyük meselesi Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini bilmez. Anlamak, bulmak, kabul etmek, gönül vermek, Allah'a kul olmak, Allah yolunda çalışmaktır. Bir Hizbullah vardır, Allah'ın taraftarları, Allah yolunun yolcuları, müminler vardır dünya üzerinde. Bir de hizb şeytan vardır, şeytanın avanesi vardır, şeytanın kandırdığı insanlar vardır, şeytana uymuş insanlar vardır. İmana erememiş insanlar vardır. Gözünü açamamış insanlar vardır. Hakkı kabul edememiş insanlar vardır. Hazreti Adem zamanından beri böyle gelmiş. Evlatlarının bazısı mümin, bazısı gayrimümin, gayrimüslim. Nasipsiz. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o Sultanul Enbiya, o ekim bitmez Mekke hayalık dağları arasından dünyaya gelince peygamber olunca o da la ilahe illallah bayrağını küfrün tepesine dikmek için küfrü nüzmahil kılmak için küfrü yok etmek için aldığı emir icabı çalıştı. Esta en akultu ene ven nebi yune min kabli la ilaha illa Allahu vahtahu buyurdu. Benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözlerin en faziletlisi, en güzeli, en yücesi, en yükseği la ilaha illa Allah'tan başka ilah yok, o var. Şeriki naziri yok. Vahduhu, o tektir. La sharekaleh. Onun mülkünde şeriki, orta, naziri, misli, dengi, küfürü, benzeri, zıttı yoktur. Allah vardır, şeriki yoktur. Allah'tan sonrası masivallahın kıymeti de yoktur. La ilahe illallah, vahdehulâ şerikele. En mühim söz budur, en yüksek hakikat budur, en kurtarıcı ip, en sağlam sarılacak kulp budur. Buna sarılan cennete gider, Allah'ın rızasını erer, iki ziyan saadetine nail olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatı boyunca bu uğurda çalıştı. Geziretü'l-Arap'tan, Arap Yarımadası'ndan küfrü söktü. Kabe'nin içine 360 tane put koymuşken müşrikler kutları kırdı, Kabe'yi temizledi, Arap Yarımadası'ndan puta tapıcılığı kökleyip attı. İmanı yerleştirdi. Kıyamete kadar da efendim şirkin oraya girmesinden şeytanın ümidini kesmesine yol açacak bir çalışma gösterdi. Kendi hayatında La İlahe illallahı herkes kabul etsin diye tebiye kadar sefer yaptı. Yazıl sıcağında güneşin altında 699 kilometre yolu yaya veya atlı güneş altında yürüyüp düşmanla çarpışma erkeksen gel diye onun karşısında vuruşmaya gittiler. Oraya kadar gitti. Gidemediği yerlere elçi gönderdi. Bizans'a elçi gönderdi. Sasani Sarayı'na elçi gönderdi. Mısır hükümdarına elçi gönderdi. Habeşistan'a İslam'ın haberini gönderdi. Bahreyn'e gönderdi. O zamanki her yere gönderdi. Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın varlığını, birliğini kabul edin. Allah'a iman edin. Allah'ın kulu olun. Allah'ın bana indirdiği Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Allah'ın emrini tutun. Küfrü şirki bırakın diye çalıştı. O zaman Dünya üzerinde iki büyük merkez meşhur. Birisi Sasani İmparatorluğu, ateşe tapıyorlar. Yazdan ve Ehrimen diye, ateş tanrısı, nur tanrısı, zulmet tanrısı diye iki tanrı düşünüyorlar. Dualizm deniliyor. Velem yekillehü küsüreni hadd. Allah'ın karşısında durabilecek dengi bir başka taraf var mı? Karşı taraf var mı? Mümkün mü? Mümkün mü Allah-u Teala Hazretlerinin elmi, emrine, fermanına karşı çıkabilecek bir başka güç var mı? Öyle şey olur mu? Efendim işte hani şeytan var, var. Allah dilese kahreder ama serbest bırakmış imtihan olduğundan ondan yapıyorlar. Yoksa Allah'ın karşısında bir kuvvet değil. İnnehu ne ise de husultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Şu şeytan denilen mahlukun ne ise de husultanın saltanatı gücü kuvveti yok alellezine amenu iman edenlere. Bir diş geçirecek bir söz geçirecek bir hali yok ve ala rabbihim yetevekkelun. Rabbuna tevekkül edenlere tesiri yok. Sadece söylüyorum. An ancak peş peşe veriyor. Bak şöyle yap, öyle yapıyor. Kandırmaya çalışıyor. Kandırma. Yani Allah ona da müsaade etmese onu da yapamazdı. Ama dedi ki فَاَذْذِرْنِيُ Sana mündet ver yarattı İlâhiyen meyyub asûn Bu insanların bahşubad elmez olup da tekrar huzuruna geleceğiz zamana kadar serbestlik tanı bana ben de onları aldatayım kullarını dedi. Allah fırsat verdiğinden şeytan o faaliyeti gösteriyor ama gücü yok. Kabahat senin. Kabahat şeytana uyanın. Şeytanın vesvesesinden kananın. Şeytanın Şeytan sadece vesvese veriyor. Allah konuşturuyor Bakalım kulum şeytanın sözünü mü dinleyecek, Rahman'ın yoluna mı gidecek? Rahman'ın hizmine mi gelecek, şeytanın hizmine mi gelecek diye. Bir saataniler vardı. Ateşe, nura, gürnete tapıyorlardı. Efendim Ahuramazda veya Hürmiz denilen, Efendim tanrıları vardı. Ehrimen denilen cehennem tanrıları vardı. Yıkılasıca inançları. Bir de Bizans vardı. Ehri kitap idi. Hazreti İsa'ya tabi insanlar idi ama imanlarını kaybetmişlerdi. İkona yapıyorlardı, put yapıyorlardı, heykel yapıyorlardı, ona tapıyorlardı. Teshise kaymışlardı. İznik konsilinde oturmuş, kalkmışlar, konuşmuşlar. Doğru akideyi bulamamışlar, yanlış inançla saplanmışlardı. Ay inançları bozuktu. Müslümanlar imparatorlarını, İmparatorluğunu çatır, çatır çatır yıkıp geçtiler. Ezip geçtiler. İran neymiş? İran'ı geçtiler, Horasan'ı geçtiler, Mavera ın, Mavera en Nehre girdiler. Mavera Nehirden öteye gittiler. Hindistan'a gittiler, Çina'ya e ulaştılar. Kuzeylere uçsuz bucasız yerlere gittiler. Afrika'ya geçtiler efendim. Afrika'da asırlar sonra Atlas Okyanusu'na kadar uzanan bir İslam İmparatorluğu kurdular. Bir İslam İmparatorluğu kuruldu. Afrika'nın sahilleri Darül Selam, bilmem böyle güzel isimlerle isimli İslam şehirleri oldu. Hindistan'dan Hindi Çinine kadar İslam uzandı. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hedef gösterdi Müslümanlara ve bir bilgi verdi. Bir müjde verdi. Ve tuftehanler Kostantiniyye'dir. Şu Bizans'ın merkezi olan o çok uzaktaki o Kostantiniye şehri var ya mutlaka ve mutlaka Müslümanlar tarafından Feth olmayacak dedi. Ve tuhtahanna le tehkit edatıdır. Tuhdahu Tü, fet olmayacak demek. Ve gelince başına mutlaka tehkitli söylüyorum, gerçek söylüyorum mutlaka fet olmayacak demek. Sonra sonuna nunu tehdit i sakile gelmiş. Tuhdaha değil, ne? İki tane nun gelmiş. Yani bu ne demek? İstanbul. Teksiz, şüphesiz, mutlaka, muhakkak, muhakkak Müslümanların eline geçecek dedi Peygamber Efendimiz. Mutlaka afet olunca, olacak bu dedi. Ne zaman söyledi? Nişriklerin Müslümanlara zulmettiği zaman söyledi. Savaştıkları zaman söyledi, bir avuç oldukları zaman söyledi. Daha böyle bu kafirlerden nasıl kurtulacağız diye uğraştıkları cihat verdikleri zaman söyledi sabretmiyorsunuz dedi. Kahretsin bu insanları Allah, Ya Resulallah dua et dedikleri zaman sabredin dedi, sabretmiyorsunuz. Bu din yayılacak dedi. Okyanusları geçecek dedi. Okyanusların ötelerine varacak dedi. Çünkü Allah'ın Resulü. Hakkın efendim, hak elçisi hakkın sahibi, hakkı söyleyen yalan, yanlış söylemeyen Allah'ın elçisi olduğu için bildirdi böyle kesin söyledi ve Türkler her nes mutlaka ve mutlaka muhakkak ve muhakkak o konsantiniye feth olunacak dedi doğru hadisi şeriftir takip edilmiştir doğrudur hele niye ben Emiruha ne iyi komutandır onun o ordunun komutanı hele niye ben ceviz zâlikel o o ordu ne güzel ordudur ne mübarek ordu ordudur diye bu İstanbul'u fethedecek komutana sevgisinin metini söyledi. O orduya sevgisinin metini ifade etti. Ne iyi o, o, komutandır o komutan, ne iyi ordudur o ordu dedi. E Resulullah bir iltifat etmiş. İltifatına canlar feda. Herkes o nimete ermek için, o devlete, o saadete ermek için çırpındı. Hayberin karşısında durdukları zamanda Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ben yarın sabah İslam'ın sancağını ikinizden bir şahsın eline vereceğim. Sancağı al diyeceğim, vereceğim bu sancağı. Bir, içinizden birisini eline vereceğim. Kime vereceğim? Öyle bir şahsa vereceğim ki Allah onu sever, o Allah'ı sever. Öyle bir insana vereceğim dedi. Gece herkes kıvrandı, uykusu kaçtı herkesi. Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven bir insan şerefine ermiş olmayı herkes istedi. Hazreti Ömer diyor ki, ömrümde o kadar hiçbir şeyi arzu etmedim. Yarın sabah bana şu bayrağı Resulullah bana verse de, o iltifata ben ermiş olsam diye canım çok istedi. Diyor. Gece candan, Kur'an'da herkes. Ertesi gün şöyle bakındığı zaman, herkes şöyle beni Resulullah falabalıktan görsün diye şöyle biraz parmakların üzüne kalkmış. yeni görsün, sen al bayrağı desin diye. Herkese baktı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali nerede dedi. Nerede Hazreti Ali dedi. Dediler ki ya Resulallah gözlerinde muazzam ağrı var. Çok ağrıyor gözleri. Şeyde çadırda. Çağırın onu dedi. Çağırın dedi. Hazreti Ali rabiyallahu anh ve kerimallahu vecihenin eline bayrağı verdi. Hayber'i ofet Allah'ın sevdiği hem de Allah'ın aşıkı olan Hz. Ali, Hayver Kalesi'ni fethetti. Şimdi İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Ne iyi komutandır o komutan, ne iyi ordudur o ordu. Bu iltifata ermek için nice mücahitler can verdiler. Canlarını verdiler. Resulullah'ın o iltifatına diz eriyin diye 28 defa kuşatılmış şu İstanbul. Emeviler zamanında kaç tane ordu geldi ta böyle gemilerle, şeylerle karadan geçerek, çarpışarak, uğraşarak gidinerek İstanbul'a geldiler çarpıştılar olmadı işte karşı tarafta Galata tarafında cani kurdular Arap Camii diye efendim koloni kurdular efendim uğraştılar, didindiler kime nasip oldu? Fatih Sultan Muhammed Cennetmekan Mekan Hazretleri'ne nasip oldu İstanbul'u fethetler. Nasıl bir insan? Biz burada akşam ve namazının arasında akşam haziyetlerini hazretlerini ve Fatih Sultan Muhammed Han ah hazretlerini arkadaşlarımız size anlattılar. Fatih Sultan Mehmet'in meziyetleri çok e, ibretli, çok mühim. Çok önemli bir e, şahsiyet. Çok dikkat etmemiz lazım. Yani Resulullah'ın net ettiği emel emiru emiruha اَنِيرُ اَنِيرُ ne güzel komutan dediği insan etiyle itibariyle. Asırlar önceden iltifat ettiği kişi Fatih Sultan Muhammed. Ali. Şimdi 22-23 yaşında bir genç. Siz kendi yaşınızı düşünün, kaç yaşında olduğunuzu düşünün. Kaç yaşında olduğunuzu düşünün. Efendim, ondan sonra Fatih'i öyle düşünün. Fatih Sultan Mehmet'e bir emir komutan, komutan. Terminel Emiru Emiruha. Şimdi müslüman kardeşlerim sahabeden nice insanlar buraya geldi fethetmek için en meşhurları Halid i̇bn Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri. İşte Eyüp semtine adını veren camisi olan Peygamber Efendimiz'in mihmandarı ev sahipliği yapmış, misafir etmiş hafız, kurra hafız Medine'nin caminin imamlığını yapmış, Medine'nin valiliğini yapmış, büyük mücahit vahiy katili Resulullah vahiy geldiği zaman vahiy yazmış insan. Bu Ebu Eyyubel insani. Bu bizim başımızın tacı, bu bulunmaz insan. Ebu Eyyubel insani öyle, o da bir efsane. O da öyle ciltlere sığmayan, meziyetleri olan, muazzam bir insan. Fatih Sultan Muhammed hana nasip oldu. Neden? Çünkü buraya bizim dedelerimiz zaten, Allah'ın dinine hizmet etmek için gelmişler. Yani. Yerli yurdu vardı. Senin yerin yurdun varken başka yer yurt arar mısın? Korosan vardı, Buhara vardı, Senerkat vardı, İran vardı. Bütün oraları onların yerleriyken buraya kefeli başına sarık diye dolayıp ölürsem beni buna sarsınlar. Hani savaş olmadan emri hak vaki olur, ölür mü? Kefen lazım olur diye kefenini başına sarık diye sarıp Eşle, dostla helalleşip buraya cihada geliyorlardı. Şimdi bazı arkadaşlarla rastlıyorum, karşılaşıyorum. Diyor ki, hocam diyor, canım istiyor diyor. Helalleşeyim, anamın, babamın eline öteyim, gideyim çeşedin sana, şu kafirlerle çarpışayım, çarpışayım, şehit olayım diyor. Öyle geldiler buraya. Ahmet Yesevi Hazretleri gönderdi. Gidin Anadolu'ya, oraları fethedin dedi. Yardışları gönderdi, halifeleri gönderdi, şeyhleri gönderdi. Onların yürütleri geldiler. Bayraklarıyla geldiler. Hicaz'da tavaf ederken bayrak tuttukları gibi bayraklarıyla şeyleriyle e, efendim, davullarıyla geldiler buralara ve buralara öyle yerleştiler. Ölmeye geldiler, yaşamaya gelmediler. Yani güzel manzaralı bir göl kenarı, deniz kenarı bulalım da köşk kuralım da sefa sürelim diye gelmediler. Ölelim de Allah'ın rızasını kazanalım diye geldiler. Şehit olalım da cennete girelim diye geldiler. Şehit olmaya geldiler, can vermeye geldiler. Bu diyarları çok zor savaşlardan sonra aldılar. 1071'den 1453'e, 471 olsa 1071, 400 sene edecek. Muazzam yıllar geçti, muazzam zamanlar geçti. Buranın ahalisi de efendim hemen teslim etmedi buraları ama Müslümanlar cihat ediyordu. Anlata anlata, efendim çalışa çalışa, kale kale, şehir şehir, belde belde, efendim fethettiler Rumeli'ye geçtiler Rumeli'yi fethettiler Ta İleriye kadar gittiler burası kaldı çünkü kalın duvarları var duvarların önünde efendim, hendekler var, hendeklerin içinde su var iç duvarlar var burayı öteki ordular fethedememiş Ateş, bunların enteresan ziftli ateşleri vardı yaklaşanların üstüne kazanla döküyorlardı sönmüyordu suda suda sönmeyen Rum ateşi denilen ateşleri vardı Yanıyorlardı. Şeye tırmanamıyorlardı. Kaleye tırmanamıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han kaç tane yabancı lisan biliyor? Arapça, Farsça, Türkçe, Rumca, efendim, Bulgarça vesaire vesaire Latince, efendim, çalıştı, düşündü, plan yaptı, proje yaptı. Ben bunların tepesinden topları nasıl aşırıtırım diye usta buldu, efendim, uzun toplar döktürdü. Efendim ne kadar uzağa ne kadar ağırlıktaki gülleri atacak muazzam işte gidin Ayasofya caminin arkasından meydandaki toplarını görün o topları yaptı onlar için barutlar biriktirdi içine kürek kürek barutu atıyorlar bu taraftan atıştır, at, ıı, tutuşturuyorlar öbür taraftan muazzam bir gündürtüyle çatlamadan patlamadan top efendim koca gülle kocaman bir alamet gidiyor surlara gün diye vurduğu zaman işte gidin Edirne kapı dışında, duvarlar çatır çatır çatlıyordu. Koca, koca şurlar sallanıyordu, çatlıyordu, öyle. Yani, evet, Müslümanlar kahramandır, mücahiddir, sar, çarpıştılar, yendiler. O kadar kolay değil. Bu iş o kadar kolay değil. Çanakkale Harbi nasıl oldu diye, oradaki köydeki bir köylüye sorduk da, savaşa katılmış, ben de katıldım dedi. Tarihlere sığmaz hocam dedi, hocamızı anlatırken. Dedi, düşmanla gırtlak gırtla geliyorsunuz dedi, sarılıyorsun birbirine dedi, mücadele için dedi. Ya sen onu öldüreceksin, ya o seni öldürecek dedi. Ölüm kalım. Yani bir hayat mücadelesi, korkunç bir şey. Yani tarihlere sığmaz dedi. Yani bir savaşın kazanılması. Efendim da 2. Murat 1444 tarihinde zafer kazanmış. Efendim 1478'de bilmem, e, 1400 bilmem kaçta 1. Kosova, 2. Kosova zaferleri. Bu heriflere karşı zafer kolay kazanılmıyor. Bak şimdi de öyle. Uğraşıyorsun. Kolay değil. Ama mühim olan hedef küfrün merkezini ele geçireceğim. Küfrü destekleyecek. Merkez kalmayacak. Ana merkez. Adamayı fethedeceksiniz demedi Peygamber Efendimiz. Antakya'yı fethedeceksiniz demedi. Halev'i fethedeceksiniz demedi. Efendim ne dedi? İstanbul Fetholun'un acıktır dedi. Niçin? İstanbul küfrün merkeziydi. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَكَاتِلُوا اَئِنَّكَ الْكُفْرِ Küfrün önderleriyle çarpışır. Ayak takımı yola gelir. Sen tepesindeki herifi tepelersen, ayak takımı ıslah olur. Kandırılmıştır. Sürükleniyordur onun peşinden. Küfrün önderi, küfrün merkezi ana kaynağını şey yapmak. Müslümanların idealiydi. Küfrün merkezi olan İstanbul'u fethettiler. Fatih Sultan Mehmet'in yapamadığı ikinci gayesi vardı. İkinci gayesi küfrün öteki merkezi olan Roma'yı fethetmekti. Roma'yı fethedecekti. Onun hazırlığını yapıyordu. İstanbul'u fethetti, Roma'yı fethetme hazırlığına geçti. Çünkü İtalya'nın güneyinde o Toronto Kalesi'ni almıştı. Asker göndermişti, donanma göndermişti. İtalya'nın çizmenin, topuk kısmı Osmanlıların eline geçmişti. Ottawa kalesi Toronto veya Atlanta kalesi şeylerin elindeydi. Müslümanların eline geçmişti. Hazırlık yapıyordu. Neden? Küfrün merkezine yumru patlatırsın. Yüzü darmadağına olur. Beyni parçalanır. Küfrün kuvveti kalmaz. Neresi küfür? Ne diyorlar? فَقَدْ كَفَرَ اللَّذ۪ينَ قَالُوا Allah'a اللّٰهَ üç diyenler kafir oldu Allah üçtür diyenler kafir oldu nasıl üç dediler bir baba tanrı var dediler haşa Sünmaaşa bir oğul var dediler bir ruhul kudüs var dediler Meryem e, validenize Tanrı'nın annesi dediler haşa sümme haşa ve gad keferellezine gali innallaha salisi üç diyenler Allah üçün biridir diyenler üç akidesi, triniteyi teslis akidesi kabul edenler kafir küfrün merkezi o Sora lekat sefer ellez nakal lekat sefer ellez nakal allaha huvel mesihü mediyenin oğlu mesih isadır oğlu mesih İsa'dır diyenler kafir oldular. Onlar da kafir. Neden? Allah'ın peygamberine kuluna tanrılık izafe ettikleri için o da kafir. Onun merkezine vurmak istedi. Burada vurdu. Bizans'ı yıktı. İslam'ı buraya soktu. Hayatının son emeli, yapmak istediği ikinci iş, Roma'yı fethetmek. Roma'yı fethederken, efendim, şehit oldu, zehirlendi, efendim, vefat etti. O nasip olmadı. Ondan sonra, ondan sonra gelenlerin hayatları da bir ibretli. Oğlu Sultan Beyazıt, öteki oğlu Cem Sultan, itilaha düştüler vesaire. Şimdi, burada, Küfrü yenmek için Allah rızası için cehad ettiler. Korkuyorlardı. Kolay değildi. Avrupa ondan önce kaç sefer Haçlı ordusu tertip etmişti. Selçuklular zamanında kaç defa Anadolu'yu çiğneyip Adana'dan, Antakya'dan geçip Kudüs'ü almıştı. Urfa'yı almıştı. Antakya'da krallık kurmuşlardı. Kudüs'te krallık kurmuşlardı. Urfa'yı ellerine geçirip Urfa'da Hristiyan krallığı kurmuşlardı. Olay değil. Toplanıp geliyorlardı. Koca Avrupa kalabalık nüfus toplanıp geliyorlardı. Yine gelebilir diye korkuyorlardı. Ama şimdi Müslüman mücahittir. efendim, Ölümden korkmaz. Korkmaz ama tedbir var. Çanakkale Boğazı'nda tedbir aldı. Çanakkale Boğazı'na giderseniz Çanakkale şehriyle orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı kale var. Bu tarafta. Anadolu tarafında bir kale var karşısında da kilit bahir var. Kilidi bahir. Yani denizi kilitleyen kale. Bu tarafta bir kale, bu tarafta bir kale. Kim yaptırmış? Fatih Sultan Muh Muhammed Han yaptırmış. Niye yaptırmış? Çanakkale boğazından düşman gemisi geçemesin. Geçerse bombalansın, bu tarafa yardım getiremesin diyor. Sonra Anadolu Hisarı'nın karşısında üç ayda üç paşaya taksimat yapıp Burada kale yapacaksınız dedi. Gımeli hisanını yaptırdı. Üç ayda yaptılar orayı. Birbiriyle yarıştılar. Üç ayda o koca kaleyi yaptılar. Efendim, boğazın iki tarafında. Geçen gemilerle dur dedikleri zaman duruyordu. Bir tanesi durmak istemedi. Denemek istedi. Bir şey yapamayacaklarını sandı. Geçmeye kalktı. Bir top attılar, batırdılar. Ha, anlaşıldı ki bu kalelerin önünden asker geçemez düşman askeri geçemez. Çanakkale'den geçemez. O tedbirleri aldı. Topları döktü. Tedbirleri aldı. Çalışmaları yaptı. Uğraştı, dizindi. gayene Resulullah'ın iltifatına ermek. Resulullah'ın emrini bilen, İslam'ın hedefini bilen ulema teşvik ettiler. Kaç sefer e, bu muhasarayı olmuyor. Bak aylardır muhasara ediyoruz, fethedemiyoruz diye kaldırmak istedikçe akşam Settin diretti kaldırmayacaksın devam edeceksin fetih olacak korkma müjde var sana nasip olacak diye söylediler ve 29 mayıs 1453 senesinde 857 Hicri yılında İstanbul'u efendim Allahu ekber sesleriyle tekbirlerle la ilahe illallah'larla Allah'ın mümin, vahid, mücahid, efendim mübarek cennetlik kulları fethetti. Vur pençe-i Ali'deki şemşir aşkına gülbankı asumanı tutan pir aşkına son savretinle vur ki açılsın kusurlar fethi mübini zamin o tefşir aşkına bak İslam'ın ruhunu bilen şair nasıl şey yapıyor genç şer'e ye gazel yazmış şair ama şeyi, kalbi çalışıyor yani Müslüman'ın hedefini biliyor halkın Nereden gelip nereye gittin biliyor. Orta Asya'dan gelmişiz, müminiz, ehli tevhidiz, küfrü yeryüzünden silmeye gelmişiz, küfrün merkezini yıkmışız. Olmaz böyle şey demişiz. Allah'ın, e, Allah'a doğru inanın demişiz. Böyle yanlış inanç, böyle kafirlik olmaz demişiz. Yıkmışız. Efendim, buraya İslam'a hakim olmuşuz. Buraya neresi? Ta Arnalıklar gitti. Fatih Sultan Mehmet zamanında Arnalıklar kadar Efendim oraya kadar Belger'de kadar Balkanlar feth oldu. Aziz ve muhterem kardeşlerim tabii bütün bunlardan bizim çok ibret almamız lazım. Ve bu olayları, hadiseleri unutmamamız lazım. Gayeyi şaşırmamamız lazım. peygamberimiz zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem çok bir insandır. Çok hapır, nüvazdır. Hatır kollayan ve çok kendisine yapılan iyilikleri daima iyilikle karşılayan, devam ettiren bir insandı. Medine'ye mi geldiği zaman Kuba köyünde gecelemiş ondan sonra Medine'ye gelmiş. Her cumartesi Kuba'ya ziyarete giderdi. Mekana bile vefasılar. Mekana bile vefasını şey yapmıyor. Hz. dostlarını daima kollardı, kendisinin süt annesini daima arardı, akrabalarını arardı, sorardı. Efendim böyle bir şeylerin hatırasını canlı tutardı. Bizim de şeyi unutmamamız lazım. Yani biz kimlerin evlatlarıyız? Biz neyiz? Allah'ın nasıl bir kuluyuz? Müslümanız. Müslümanlığın hedefi ne? ne? Biz buraya niye gelmişiz? Burada nasıl yaşıyoruz? Bu topraklarda biz doğduk ama bu topraklar eskiden bizim değildi. Nasıl bizim oldu? Fatih Sultan Mehmet Hanım girin kabrine bakın. Fatih Camisinin önünde kabrine bakın. Görün, yani başka şeylerle mukayese edin, başka yerlerle mukayese edin. Bak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi. Bizim vefa göstermemiz lazım. Ahmed Yesevi Hazretlerini sırbı bilmesi lazım. Hikmetlerini hepsi, herkesin okuması lazım. Ahmed Yesevi Hazretleri göndermiş bizim dedelerimizi buraya. Hedefi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz göstermiş. Onlar da cihad edin diye halkı müritlerinin, kendisinin sözünü dinleyen insanların bu tarafa yöneltmişler. E, Evliyaullah ulema devletin ricalini askerin başındaki komutanları şunu yapacaksınız, şu tarafa gideceksiniz, bunu yapmanız lazım diye öğretmişler. Sevk etmişler, yönetmişler hedef göstermişler. Ve Allah'ın dinine Hizmet etmeyi gaye bilmişler. Şimdi biz onların o sözlerini hiç unutmamalıyız. Birinci Murat. Kosova'da Kosova'ya kadar gitti. Birinci Murat. Murat'ı Hülavendiger. Yani Fatih'in efendim dedesinin dedesi. Birinci Murat. Kosova'ya geldi. Baktı ki Sırplar Efendim Avrupalılar büyük bir ordu toplamışlar, geldiler karşısına. Çok kuvvetli, kalabalık bir ordu. Kendisinin mücahitlerinin sayısı az, karşı taraf çok kalabalık. Yabancı bir diyarda elini açmış. Demiş ki ya Rabb'im. Beni bu diyarda bu kafirlerin karşısında mağlup düşürme. Eğer ben bu benim askerim bu düşmanın karşısında mağlup olursa bir daha buralarda sana ibadet edilmez. La ilahe illallah denmez. Bu adamlar haça taparlar, tuta taparlar. Sana ibadet edilmez. Benim ordum galip olsun. Ben can derdinde değilim. Şan derdinde değilim. Ganimet derdinde değilim. Canım feda olsun dedi. Böyle dua etti. Bu duayı unutmamamız lazım. Yani dünya saltanatı peşinde olan insan bu sözü söylemez. Bu sözü üstüne bastırmamız lazım. Bu sözü çerçeveletmemiz lazım. Benim canım feda olsun yeter ki Müslümanlar galip olsun, burada Allah demilsin, La İlahe illallah demilsin bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdun üstüne inlemeli değil mi? La İlahe illallah burada söylensin, sönmesin diye dua etti. Canım feda olsun dedi, Allah duasını kabul etti. Savaşı kazandıktan sonra, savaş bittikten sonra otağında birisi e, ustalıkla, hainlikle, Efendim, bir şey söyleyeceğim diyerek yerine yanaşıp ani hareketle yaraladı, şehir etti, öldürdü. Öldü. Adamların gayesi saray değildi. Adamların, o mübarek insanların, Allah adamı, Allah ehli insanların. Gayesi arazi kazanmak değildi. Arazileri vardı, yeterdi, artardı. İnsanın 5-10 dönüm yeri oldu mu bakamıyor bile. Yani doğru düzgün bakamıyor, imar bile edemiyor. Arazi derdinde değildi, hazine derdinde değildi, para derdinde değildi, Canım feda olsun. Yeter ki ben Allah'ın dinine hizmet edeyim. Bu bu sultanların unvanlarını söylemiyorlar. Sultanın Guzati ve mucahidim. Bunların unvanı bu. Gazilerin, mücahidlerin sultanı bunlar. Buraya gelmişler. Burada Allah yolunda gazay ediyorlar, Cihad ediyorlar. Onların başkanı bunlar. Sultanın Guzati ve mucahididir. Orhan Gazi, Osman Gazi diyorlar. Tabii arada iyi olacak. Osmanlı Gazi Orhanı Gazi demek. Yani Gazi ne demek? Gaza edip Allah yolunda cihad etmiş insan demek. Unvanları buydu. Bundan bununla iftara ediyorlardı. Bak bu sultanın ismi de Fatih, Fatih. Fatih. Sultan Muhammed demiyor, Fatih diyor. Yani fetheden İstanbul'u alan. Bunların gayeleri dünya değildi. İmtisalı, intisali Cihidu fillah lah olupdur niyetin ehli küfrü serteser kahreylemektir niyetim. Fazlu hakkı hinneti cündü ricalullah ile ehli küfrü sertesel kahreylemektir niyetim diye. Ondan sonraki Avucu Mehmed'in şiiri olduğu söyleniyor bu ama yani cahidu fillah. Allah yolunda cihadu edin diye Allah emretmiş. Ben de şeyde okudum. Efendim e, namazı kıldırırken size okudum ve cahidu fillahi <gülüyor> hakka cihadihi Allah'ın yolunda hakkıyla cihad edin tam cihad edin. cihad edin şimdi Allah bize bir can vermiş muhterem kardeşlerim hepimiz yaşıyoruz canımız var da yaşıyoruz şu bedenimizde canımız var da yaşıyoruz bu canı veren bu hayatı veren kim Allah vallahu yuhyi ve yumit hayatı veren de öldüren kim öldüren de Allah öldüren kim Ok mu? Tabanca mı? Kafir mi? Falanca mı? Filanca mı? Değil. Öldüren, hayatı bitiren Allah, hayatı başında veren Allah. Hayatın miktarını da alnına yazan Allah. İbrahim Aleyhisselamın Nemrut öldürebildi mi? Öldürmek istedi. Öldürün bunu. Harrikuhu Vensuru Aleyhetekeum. Yakın bu İbrahim'i tanrılarınıza bu madem böyle putları kırdı, Yakın bunu da tanrılarınıza yardım etmiş olursunuz. Yakın dediler. O kadar odunları yığdılar, o kadar tutuşturdular. İbrahim Aleyhisselam'ı için attılar. Yakabildiler mi? Yakamadılar. Neden? Allah öldürmeyince bir insan ölmez. Allah bir insanın ölmesini yazdığı zamanda, öleceği zamanda cümle tabibani cihan başına toplansa onun ömrünü uzatamaz. O zaman da ölür. Öleceğiz zaman vadesi yettiği zaman <gülüyor> biraz geriye gitmez biraz öne gelmez. O anda ölür. Bu bizim Kur'an-ı Kerim'den inancımız. allah Teala Hazretleri'nin esma-i birisi muhyi yani hayatı veren yaşatan. Bir tanesi mümit yani ölümü nasip eden öldüren. Ölüm Allah'tan Hayat Allah'tan. Ölüm Allah'ın emri. Allah'ın tayin ettiği zamanda. Onun için bizim dedelerimiz bu hakikatleri bildiğinden ölümden korkmamışlar. Zaten ölümden korkmanın ölmemeye bir yararı yok. Ölmemeyi sağlamıyor. Ölümden korkuyorsun gene öleceksin ölüyorsun. Adam falanca yerden ölümden kaçıyor filanca yerde ölüyor. Çare yok. Yani çare yok. Ecel geldiği zaman efendim çare yok. Şimdi bu mübarekler ne yaptılar? Allah yolunda cihad ettiler. Biz biz şimdi kimiz? Biz de Ahmeti Yeşevi Hazretleri'nin torunlarıyız. Biz de İstanbul'u fetheden Fatihler'in torunlarıyız. Şehitlerin torunlarıyız. Gazilerin torunlarıyız. Ama İslam'ı unutmuşuz. Ama hayatın gayesini unutmuşuz. Hayatta yapmamız gereken şeyi unutmuşuz. Hedefi unutmuşuz. Küfrün merkezini tahrip etmeyi yapmıyoruz. Düşünmüyoruz. Planlamıyoruz. Eğinmeyi küfrü yok etmeyi, efendim onları ortadan kaldırmayı düşünmüyoruz. İslam'ı yaymayı, efendim üzerimize düşen vazifeyi yapmıyoruz. Ölmüş, şehit olmuşlar. Ne olmuş? Cennetlik olmuş. Şehit, daha ilk damlası Yere damlarken gözünden perdeler kaldırılır, cennetteki makamı kendisine gösterilir. ilk damlası yere damlarken daha. Cennetliktir. Şehit, cennetliktir. Hem kendisi cennetliktir, hem de ehli beytinden, etrafından, niye tanıdığına efendim şefaat eder. Onlara da, ya Rabbi bunları da cennete sok diye, onların da cennete girmesine vesile olur. Şehit olmak büyük bir nimet. Şehit olmak büyük bir devlettir. Şehit olmak bir dayedir. Şehit olmak bir Müslüman için bir idealdir. Onun için İmam Cafer-i Sadık Efendimiz hadis-i hazretleri buyurmuş ki Allah'ım ve ahyeni sa'iden ve emitni şehiden. Ya Rabbi sen beni şatî değil, sa'id bir kul olarak yaşat. Yani sana muti, mümin bir kul olarak yaşat. Şekavet ehlinden, eşkıya zümresinden değil de Şüada cümlesinden Said bir kul olarak yaşar. Yani sevdiğim kul olarak ömür sürdür bana cennetlik olarak. Ahyini Saiden. Said olarak yaşar. Ve emidini şehiden. Şehit olarak öldür. Şehitlik bir gayedir. Şehit olmak bir idealdir. Şehit olmak herkesin arzusunun e, ana gayesi olması lazım. Şimdi bu mübarekler tabi bunu bildiler. Bunun için çalıştılar. Ehlullah, Evliyaullah Ricaluma olarak Efendim her birisi mübarek insanlar olarak bir vaktini kazaya bırakmamış insanlar olarak Efendim kusursuz gezmemiş abdestsiz gezmemiş insanlar olarak düşmana saldırırken Allah Allah Allah Allah diye zikrede ede Efendim yürümüş olan insanlar ederken canımı vereyim Allah derken ruhumu teslim edeyim diye Efendim çalışmış insanlar. Tabii en yüksek makamı buldular. Onların bize ihtiyaçları yok. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Velâ tahsaben melleziyne kutulû fi sabîlillâhi emvâtâ. Allah yolunda savaşırken öldürülen kimseleri ölü sanmayın. Ölü sanmayın. Bel ahyâun inda rabbihim yurzakûn. Onlar bilâsis ölü değil. Ölü sanmayın. Bilakis onlar hayattadır. Biri diyor, Rablarının huzurunda, Rabları tarafından kendilerine nimetler verilip nimetlenip duruyorlar. Yesteceğine bir nimetin minallah ve fadlî. Allah'tan kendilerine verilen nimetleri fazlî ikramı, ihsanı arkadakilere söylemek istiyorlar. Sesleniyorlar diyorlar ki, ya çok güzel bir şeymiş bu şehitlik. Biz şehit olduk da Allah'ın rahmetine erdik. Allah'ın fazlına, ikramına mazhar olduk diye Efendim Ella aleyhim size korkmayın, mahzun olmayın, ölümden çekinmeyin, Allah yolunda gevşemeyin, Allah yolunda malınızı, canınızı esirgemeyin yahu. Çok güzel bu şehitlik, çok büyük mükafatlar var diye bize müjdelemek istiyorlar diyor Kur'an-ı Kerim. Müjdeliyorlar ama duyacak kulak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir, şehit, Bedir harbinden sonra kafirlerin ölülerini bir kuyuya attılar. O kuyunun başına geldi, seslendi ey kafirler dedi. Biz Allah'ın bize vaat ettiği mükafatları bulduk, gördük, erdik. Siz de Allah'ın size efendim söylediği azaplara daldınız mı? Maruz kaldınız mı? Siz de o azapları tattınız mı? Söyleyin bakalım diye seslendi. Ölmüş insanların cesetlerine leşlerine oraya. Sahabe-i Kiram meraklandılar, sordular dediler ki ya Resulallah, duyar mı bu adamlar? Ölmüş ya. Kurumuş böyle kaskatı kesilmiş, üst üste atılmışlar, efendim kuyunun içindeler. Duyar mı? Sizden iyi duyar ama dedi. Sizden iyi duyar. sizden duyuyorsunuz? Onlar da duyar. Ama işte cevap veremez. Cevap verse de siz duyamazsınız. Arada bir perde olduğundan siz duyamazsınız. Duyan duyar evli Allah duyar, bilir görür ama herkes görmez, duymaz şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim şehitler müjdeliyorlar diyorlar ki, yerde kalan bizlere evlatlarına, sevdikleri için bizleri diyorlar ki, korkmayın müjdeler olsun şehit olursanız, Allah yolunda çalışırsanız çarpışırsanız, cihad ederseniz Allah'ın dinine hizmet ederseniz nimet var, ikram var ihsan var mahsul olmak yok Korkuya uğramak yok. Korkulu bir durum yok bu tarafta. Korkmayın ya. Gayret diye sesleniyorlar. Ama duyacak kulak lazım. Onu duyacak kulak lazım. Muhterem kardeşlerim. Hayatımı koruyacağım diye bütün gayreniz yaşamak olmasın. Çünkü yaşamak zaten yaşamak ölmek. Elmizde değil. Gayreniz Allah'u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak olsun. Allah'ın sevgisini kazanmak olsun. Allah'ın dinine hizmet etmek olsun. İman bayrağını burçlara dikmek olsun gayemiz. Ulubatlı Hasan olmak olsun emelimiz. Allah'ın emrini herkese tebliğ etmek olsun. Allah'ın emrini tutturmak olsun. Dedelerimiz buralarda şu yüksek surların üstünden merdiven dayayarak, ip kanca sallayarak, tırmanarak, topa tutarak, yarıklardan geçerek, yıkıklardan geçerek, buraları fethettiler, buraya imanı soktular. Şimdi bu diyarda yaşayan insanlar imana göre yaşıyor mu? İstanbul'un nüfusu 11-12 milyon. 12 milyon insan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusundaki mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin isteğine göre, arzusuna, idealine göre yaşıyor mu? Yaşıyor musunuz? Yaşıyor muyuz? yaşamıyorsak yaşamıyorlarsa o zaman o şehitler üzülüyorlar. Biz niçin şehit oldu? Biz neler düşündük? Şu bizim evlatların haline bak. Ya biz kafir, kafirlik, küfür, şirk yer yüzünden yok olsun diye canımızı verdik. Bunlar da ortada fol yok, yumurta yok, savaş yok, kalp yok, ter yok. Bunlar kendiliklerinden kafir oldu vergiler. Kıyafetlerini bıraktılar, namuslarını bıraktılar örtülerini bıraktılar, namazlarını bıraktılar, Kur'an'ı bıraktılar, Allah'ın emrini tutmayı bıraktılar, Allah'ın efendim yasaklarından kaçmaktan korkmamaya başladılar, şeytanın yoluna girdiler. Rahman yaratmış, Rahman'a kulluk etmesi lazım, şeytana kulak ediyorlar. Rahman'ın buyruğunu tutması lazım, şeytanın emrine girmişler. Bu, bu, bu acı bir şeydir. İstanbul'un fethinden 542 sene geçmiş, İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un içine gene kafir dolmuş, küfür girmiş. Gene küflenmiş. Bu neden? Bu kimin sorumluluğu? Bundan kim mesul? Veba kimin? Bizim. Bizim. Neden? E bu diğerlerin sahibi biziz. İstanbul'un sahibi kim? Hepimiz. Parça parça. Efendim? Şu kadar, şu kadar, şu kadar. Hisse hisse, İstanbul'un sahibi biziz, Anadolu'nun sahibi biziz, Balkanların sahibi biziz. Efendim Saraybosna'nın sahibi biziz. Bizim malımız gidiyor, bizim kardeşimiz ölüyor. Kırımın sahibi biziz, Kafkasya'nın sahibi biziz, Kazan'ın sahibi biziz. Viyana kadar bizim. İtalya bizim, Sicilya bizim, Otranto bizim, Mara Yarımadası bizim, Cezayir bizim, Fas bizim, Tunus bizim. Malta'yı Malta fethettik. İspanya bizim, Endönüs bizim. İspanya'da Pirena dağlarını geçtik ya, şeye kadar geldik ya, Fransa'nın ortasına kadar geldik ya, bizim İmam Şafi Efendimiz'in fıkhında güzel bir kaide var. Bir yer Müslümanların eline geçmişte fethedilmişse orası İslam diyarıdır. Sonradan kafirlerin eline geçse bile. Neden? İslam diyarına kafirler saldırmış ki Müslümanların malıydı kafirler saldırdı. Orası Müslümanların. Bak kafire bak bizim yerimizde oturuyor. Bak kafire bak benim konağıma girmiş. Kafire bak benim orada tarlamdan benim ağacımdan elmayı kopartıp yiyor hain diye gayrete gelmemiz lazım. Kıskanmamız lazım. Vay benim elmamı kopartıyor kafir. Vay benim şehrimde oturuyor. Vay benim suyumu içiyor. Orası benim de dememiz lazım. Endülüs bizim Fransa'nın yarısı bizim la ilahe illallah denilen, cami kurulmuş olan, ezan okunmuş olan yer benim malına sahip olacaksın malının içine kafirin girmesine, hırsızın girmesine müsaade etmeyeceksin imanını koruyacaksın Allah'ın dinine hizmet edeceksin la ilahe illallah bayrağını eline tutacaksın la ilahe illallah bayrağını götüreceksin onlar oraya kadar götürmüşler, sen Britanya adasına götüreceksin, İsveç'e götüreceksin Amerika'ya götüreceksin Öbür tarafa getireceksin. Kutuplara getireceksin. Bakın İslam diyarı şeye kadar uzanmış mavera en nehre kadar uzanmış seyhin nehrinin ötesine gitmiş öbür taraftan sonra düşmanlar hücum etmişler. Bir kısmı Budist diyor e, Budist tamam oralarda Budizm yayılmış Budistler varmış. Eh dur bakalım. Hadi hayırlısı bir kısmı Hristiyan Aa, dur şimdi bir nokta koy Hristiyanlık neredeydi? Suriye'deydi Naziret kasabasındaydı Nasrani diyoruz ya Hz. İsa nerede yaşadı? Filistin'de, o civarda yaşadı e bu Müslümanların diyarının öbür tarafında ta Moğolistan'da, Sibirya'da Hristiyanlık ne zaman gitmiş oraya? hiç merak ettiniz mi? hiç araştırdınız mı? hiç incelediniz mi? hiç kıskandınız mı? Nasıl olmuş da Hristiyanlar o taraftan Müslümanları vurmuşlar? Müslümanların batısına ne zaman geçmişler Hristiyanlar? Nasıl olmuş da Hristiyan, efendim, kavimler oradan Müslümanlara saldırmışlar? Ya bizim Çinliler kadar bir gayret edinliğimiz yok mu? O boş gelen, efendim, insanlar şehirlerimize zarar vermesin diye kaç bin kilometre Çin yapmışlar. Süleyman Demir'in ağzı böyle hay açık, hayran kalmış. Ya ben mühendis olarak gayret ettim demiş. Allah Allah, dağların tepesinden, vadilerin içinden, öteki dağın üstünden, öteki dağın ötesine, kaç bin kilometre mi? Kaç bin kilometre, kolay mı? İstanbul'dan, e, Edirne'den, karşı Ardahan'a kadar olan mesafenin kaç misli? Onlar kafirken, kendilerini korumak için duvar yapmış, çalışmışlar, çarpışmışlar da, biz niye koruyamamışız İslam'ı? Tembelliğimizden. Çalışmadığımızdan, iyi Müslüman olmadığımızdan, La ilahe illallah bayrağına sahip olmadığımızdan, şehitlerin hayırlı evladı olmadığımızdan, Allah'a güzel hizmet etmediğimizden muhtelam kardeşlerim. Böyle Müslümanlık olmaz. Belki biz de öleceğiz. Moğolların kafir olarak İslam diyarına kadar geldiği gibi, Bağdat'ı bile fethedip, fethetmek değil, Bağdat'ı bile istila edip, Bağdat'taki Müslümanları öldürüp gizleyip kırmızı akıttıkları gibi bizim mukaddes güzel din kitaplarımızı nehre atıp da nehrin mürekkep böyle atmasını sağladıkları gibi Sivas'a geldikleri gibi Konya'yı fethettikleri ettikleri gibi bak Hristiyanlar buralara kadar gelmişler Putperestler Moğollar böyle Müslümanlar bir şey yapmışlar. Belki biz de böyle bir istilaya uğrayacağız. Neden? Çünkü bütün Avrupa, bütün Amerika İslam'ın düşmanı. İslam'ı düşman ilan etmiş. Kaç yazıyor, okumuyor musunuz? Avrupa, İslam'ı düşman ilan etmedi mi? Şimdi bizim düşmanımız Rusya değil, Müslümanlık demiyorlar mı? En büyük tehlike ki İslam demiyor mu? Rusya demiyor mu? İngiltere Krali, e, e, Başbakanı Terçir demiyor mu? Amerikalı uzmanlar söylemiyor mu? Yazmıyor mu? Okumadınız mı? Amerika işte. Bak, muhribimize nişan aldı, beş tane askerimizi öldürdü. Şaka mı, gerçek mi? Şaka desen ne olacak, gerçek desen ne olacak? Hiç mi hiç mi gayreti diniyemize dokunmuyor? Hiç mi uyanmıyoruz? Bizim futbol oynayacak zamanımız mı? Bizim futbol oynayacak zamanımız mı? Bizim ticaretle uyuyacak zamanımız mı? Bizim boş vakit geçirecek zamanımız mı? Bizim gülecek zamanımız mı? Selahattin'i Eyyub'u başına siyah sarık sarmış, gülmemeye azmetmiş. Gülmeyeceğim ben. Kudüs fethedilinceye kadar Gülmeyeceğim demiş. Gülmemiş. Yüze asık durmuş. Kaşı çatık durmuş. Neden? İslam'ın üçüncü mukaddes şehri Kudüs Hristiyanların emrinde diye. Gülmek bana yakışmaz demiş. Biz ne mi Müslümanız ya? Ne mi için şehit evladıyız biz ya? Ne oldu? Müslümanların seri gücü, kuvveti, imanın aşkı, şevdi ne oldu yani? Bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. Muhterem kardeşlerim. Ölen kardeşlerimiz şehit oldular. En yüksek mertebeyi buldular, cennetlik oldular. Asıl acınacak olan biziz. Biz kendimize acıyalım. Biz bosta da ölenlere acımayalım. Çeceni sen de ölenlere acımayalım. Biz kendimize ağlayalım. Kendimize ağlayalım. Bizim Müslümanlığımız, Müslümanlık değil. Söylüyoruz, anlatamıyoruz. Birleşim diyoruz, birleştiremiyoruz. Herkes neslinin keyfinin derdine düşmüş, Cevkinin derdine düşmüş. Yılbaşı olduğu zaman yer yerinden oynuyor. Garsaray şampiyon olduğu zaman kıyamet kopuyor. İslam gittiği zaman hiçbir şey olmuyor. İman yerlere altına alındığı zaman bir şey olmuyor. Cuma namazı tatil olsun deyince bir sürü zıpır adam aleyhine şey yapıyor. Ne var ya? Cuma Müslüman'ın ibadet günü. Hristiyanlar pazar günü ibadetini tatil yapmış da ne var bunda yani? Ne Ne olurmuş yani? Suudi Arabistan'da Cuma günü tatil. Ne oluyor? Suriye'de Cuma günü tatil. Uluslararası'da Cuma günü tatil. Ne oluyor yani? Sen de, de öyle oluyor. Ya. Sen Müslüman değil misin? Yok inkıraplar elde, elden gidermişler. De, devrim kanunlarına aykırı olmuş. mu? sen de. Peki o kâfir de sen niye onu destekliyorsun? Niye söylemiyorsun? Senin bu yaptığın nedir ya? Utanmıyor musun sen? Layıkten, layıklıktan bahsediyorsun. Din hürriyetinden bahsediyorsun. Bu ne, ne biçim din hürriyeti? Din hürriyetiyse bak Hollanda'da Herkese herkese serbestlik veriyor. Bir şey demiyor. Hollanda'daki kadar bir laiklik anlayışın yok mu? Diyemiyor millet. Sen ne biçim Müslümansın demiyor. E ben Müslüman değilim. Ha, E sen Müslüman değilsen sen benim temsilcim nasıl oluyorsun? Ben de sana oy vermiyorum demiyor. Proteste etmiyor. Ama bir köyün arazisine, öteki köyün ökücü girdiği zaman silahlar alıyorlar, çarpışıyorlar. İki tutam ot için. Bizim öküzlerimize ot kalmadı diyor. Böyle Müslümanlık mı olur ya? Kim kimi aldatıyor? Ne biçim iş bu? Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Belki biz de öleceğiz. Belki bir Moğol istilası gibi bir istila gelecek. Sırtlar öyle istiyor zaten. Yunanlılar da öyle istiyor. Uğraşıyorlar. Bulgaristan'da da şimdi yasa namazına gidenler fişleniyor. Cuma namazı kılanlar fişleniyor. Yukov zamanındaki terör gene başladı. Neden? Çünkü Bulgaristan'da seçim yapılırken Yunanlılar kendi taraftarlarını destekledi ama... Türkler kendi aralarında bölündüler. Birlik olmadılar. Birlik olmadıkları için de fazla milletvekili çıkartamadılar. İktidar şimdiki iktidarın eline geçti. Birleşselerdi, o zamanki gazeteleri hatırlayın. O zaman e, Türk Birlik Partisi çok milletvekili çıkartacaktı. Ekseriyet bunların eline geçmeyecekti. Bu zulüm olmayacaktı. Aptal! Aptal adamlar! Ne oldu bak? Müslümanlar şimdi gene katliama uğrayacak. Çünkü Yunanlı boş durur mu? Sırp boş durur mu? Rus boş durur mu? Balkanlardan Müslümanları atmak istiyor. Balkanlardan da atacak. Onu istiyor. İstanbul'da almak istiyor. Anadolu'dan da atmak istiyor. E, Kudüs'ü de almak istiyor. E, e, petrol mıntıkalarını da almak istiyor. Sen, sen yok ol diyor. Dünya'nın kutu fazla sen yok oluyor. diyor. Aptal mısın sen ya? Kimi destekleyeceğini bilmiyor musun? Bu ne biçim şey? Bizim böyle mübarek günlerde meseleyi bir eline boyuna düşünmemiz lazım. Evet, ölebiliriz. Tamam. Ölüm Allah'ın emri. Ölebiliriz. Biz ölmeyecek olduktan sonra onlar bizi öldüremezler. Biz her gibi durduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet Han gibi çalıştığımız zaman hiçbir şey yapamazlar. Sen Fatih Sultan Mehmet Han gibi hem Müslüman ol, hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın hazırlandığı gibi teknik yenden hazırla. Şimdi bize herkes söylüyor, yani ne biçim tarikat şeyhisin sen, ne diye politikayla uğraşıyorsun, ne diye efendim bilmem e, şu işleri yapıyorsun, bu işleri yapıyorsun. İhvanımız tenkil ediyor, ne diye şirketlerle, şeylerle uğraşıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Ne yapmak istediğimizin farkında değil misiniz? Çalışmıyor mu kafanız ya? Bizim dünyada girdiğimiz yok. Sizin de olmaması lazım. Dünya bizim değil ki. Bizim gayemiz Allah'ın rızası kazanmak. Ölmek, şehit olmak. Belki de öleceğiz. Ölümden de kaçamazsın. Bizim Muhammed Emin Erhoca dedi ki, İslam hukukuna göre dedi. Bir Müslüman kadın kafirlerin eline geçse garda, bütün İslam alemine şarken garben her yerdeki İslam alemine o tek kadını kurtarmak için çalışmak borç olur dedi. Kaç tane kadın orada? Eza cefa altında. Ne biçim Müslümanlık? Ne? Eski Müslümanların Müslümanlığı nasıl Müslümanlık? Nasıl anlayış? Yeni Müslümanların Müslümanlığı nasıl Müslümanlık? Oh! Suudi Arabistan'da petrol gelirleri geliyor. Adam 500 Mercedes'den 1000 Mercedes'e, 1000 Mercedes'den 1001 Mercedes'e keyif yapıyor. Paralar cette. Uçakların 100 numara tokmakları altında keyif yapıyor. Küveyt öyle. İran bir başka havada Ermenilerle işbirliği içinde. Falanca bilmem ne. Afganistan'daki mücahitler birbirleriyle çarpışıyor Taliban Hizmi İslamiyle Hizb-i İslami, İslami İmam Rabbaniyle İmam Rabbani efendim, emir bilmem kimle Ya yazıklar olsun Müslümanlara çok yazıklar olsun yuh olsun Müslümanlara size de yuh olsun bana da yuh olsun bak şehitler nasıl ömür geçirmişler bak nasıl çalışmışlar nasıl devir açıp kapatmışlar nasıl imparatorluk yıkmışlar küfrün merkezini nasıl dağıtmışlar? Küfrün merkezi şimdi neresi? Arabul, çalış, yenmek için çalış. Hoşuma gitti burada bir kızacağız kurçlara gitmiş bilmem ne yapmış, kompütür ıı, kullanmayı öğrenmiş de, işe girmiş. Aferin dedim kendi kendine bak. E sen de kompütür kullanırsan, sen de çalışıyorsan, sen de uğraşıyorsan, de, sen de çabalarsan, sen de ilerlersin. Japonlar, Amerikalılar memleketlerine geldiği zaman, hükümdarlarının yanına sürüne sürüne emekliye emekliye gidip eteni öten dizini öten insanlar medeniyetleri yoktu, kamıştan evleri vardı, baktılar ki kabuç pahalı, baktılar ki o girişi olmuyor, uğraştılar çalıştılar, çabaladılar Japon gençlerini imparator seçti, Avrupa'ya, Amerika'ya intisasa gönderdi, hepsini topladı gönderdiği gün, göndereceği gün hepsine hançer hediye etti, ucu kıvrık Hançer hediye etti. Al, al, al, al, al, al. Herkese bir tane hançer hediye etti. Dedi ki, gittiğiniz yerde öğreneceğiniz ilmi tam öğrenin. İmtanları başarın, o ilmi tam öğrenin. Öğrenemezseniz, Japonya'ya gelmeyin. Bu hançeri verdim satmayın size. hançeri bağrınıza. Cak, yırtın, ölün. Geberin, gelmeyin dedi. Geberin, gelmeyin dedi. Başaramayacaksanız, başarısızsanız, geberin, gelmeyin dedi. Bizimkiler ne yaptılar? Bizimkiler Paris'e gittiler. paraya hayran oldular. Burada opera'yı taklit ettiler. Bale'ye hayran oldular. Çocukların çıplar. Efendim baş parmak ucunda titremek, topaç gibi dönmeyi hüner gibi burada sanat diye onu yutturdular bize. Ya senin öğreneceğin şey yok muydu? Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, teknolojiden. Böyle mi kalması lazımdı bu memleketin? Koca devleti Aliye'yi Osmaniye bu ya. Yedi düvele efendim tir tir titretiyordu bu devleti Adiye-i Osmaniye. Küçük bir devlet miydi senin bu devletin? Gidenlerin her birisi alim olarak dönecekti. Burada her birisi bir fabrika kuracak. Şimdi herkes cebini doldurmaya bakıyor. Şu ihtimalle. Efendim milyarlarla şu kadar milyar kredi şu almış bu kadar milyar bu almış e, memleket ne oluyor? Sanayi ne oluyor? Silah sanayi ne oluyor? Memleketi korumak nasıl olacak? Aletler, edevat Hepsi Japonya'dan geliyor, efendim şeyden geliyor. Bak işte giden hayat şimdi Çin'e hayran kalmış. Şang hayal, görünce ağzı açık kalmış. Allah Allah, 21. yüzyıla girmiş demişler. E ben geçen sene yazdım. Geçen sene evet geçen sene yazdım dergilerde. Ya bu adamlar 21. yüzyıla girmişler. Bizden çok ileriler dedim ben şeye gidince. İlk defa Singapur'a gidip buraya geldiğim zaman dergilerde yaz Uyuyorum bile. Ya Afrikalılar bizi geçti. Küçük küçük devletler bizden ileri duruma geldi. Efendim 6 milyon, 8 milyon nüfusu olan İsveç uçak yapıyor. Kamyon yapıyor. Efendim, her şeyi yapıyor İsveç. Atam santralleriyle ile ülkesinin enerjisini sağlıyor. Bizde hiçbir şey yok. Bu neden? Kanımızın donmasından, şehit evladı olduğumuzu unutmamızdan, Müslümanlığımızın, imanımızın gereğine göre yaşamamamızdan, İslam'ı doğru anlayamamamızdan, efendim Fatih Sultan Mehmet hangi bir iyi müslüman neler yapmalıymış nasıl olmalıymış düşünüp doğruyu bulamamamızda Sultan Mehmet hangi bir iyi müslüman neler yapmalıymış nasıl olmalıymış düşünüp doğruyu bulamamamızda Millet sanıyor ki iyi müslümanlık sarık sarmak cübbe giymek. Sarık modası, cübbe modası, i̇yi, güzel kardeşim ama sen bu kafir Amerikalıyı yenecek çalışmada yapıyorsan o zaman Bak Fatih Sultan Mehmet hem Müslüman hem de teknolojide birinci. Öyle çalışmış. Öyle çalışıyorlar. Çin öyle çalışıyor. Başka milletler öyle çalışıyor. Onun için azizle ve selam kardeşlerim biz efendim şehitlerimizden e, şefaat isteyelim. Onlar imtihanları başardılar. Allah'ın rahmetine erdiler. Cennetlik oldular. Ahirete gittiler. Tabi bizim de vazifemiz Onların evlatlarıyız. Onlara işte yaşayan insan onlara ne yapar? Kur'an-ı Kerim'den hediye eder, dualar eder vesaire. Onların ihtiyacı yok. Onlar zaten cennetlik. Yani bizim onları sevmemiz, onları örnek almamız, onların yolunda gitmemiz lazım. Allah onların şefaatlerini bizlere nail eylesin. Şimdi buyurun dualarımızı yapalım. Diğer bir cümle günahlarımızın affı için evvela Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfurullah el-Azim el-Kerim er-Rahim. El Ellezî lâ ilâhe illâ hu, el ve etûbu ileyh. Allahumme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdük, ve ene alâ ahdike ve va'dike mestata'tu. Eûzu bike min şerri ve ebu'u bi zembi fe innehu la illa ente. Fatiha-i şerife maal-i resmele. Üç şerife. elem veşrah veke mahal besmele on bir ihlası ı şerif besmeleyle Fatiha-i şerife, mal Üç salavat-i şerife. أنه لا إله إلا الله لا elikel hakun mübin Muhammedur Resulullahis Sadık Va'dil Emin Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin teslimen kesiran ila yeminin hasbi Rabbi jalla Allah ma fi kandi gayrullah Nur Muhammed sallallahu la ilaha Illallah. Hasbi Rabbi Celle Allah, ma fi kalbi gayrullah nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah Hasbi Rabbi Celle Allah, ma fi kalbi gayrullah nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.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 La ilahe, illallah, la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallahul melikul hakkul mubin muhammedur rasulullahu sadikul valid elamin fi kulli lamhatin ve nefesin aded ma vesu ilmullah allah allah allah allah allah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 A'udhu billahi minash shaytanir rajeem A'udhu billahi minash shaytanir rajeem A'udhu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 albah albah albah Аллах, ella celaluhu wa amma nawaluhu wa ila ilahidiru ya ilahuna antamasuduna wa rudaka matlubuna fa wafikna limat rahibu bi tarda wa inna ala ada'i dik fik wa muhammedin mustafa min man ahya sunnatahu wa naala darajat almyat min ash-shuhada ij'alna Yes an kesiran deviran da ima. Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu ahad. Allahu ekber. La ilahe illallah wallahu ekber Allahu ekber vellilahi hamd A'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر فاتات في العقد فمن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد أعوذ بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر والسرس الخناس الذي واسفش في صدور الناس من الجنة والناس Allahuz ekber la ilahe illallah الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن رحيم ما في天地، إن كان عز وجل يا كان إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ فَرَضَ اللَّهُ لَنَا عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَغْمُومِ عَلَيْهِمْ وَلَا الله لله الرحمن الرحيم الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وَلَمَا أُجِلَ مِنْ رَبِّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ وَلَا رَبِّهِمْ وَوَلَائِكَ وَوَلَائِكَ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 Amin Subhani Rabbiyel Aliyyil Aleyl Rehhab Elhamdülillahi Hakkı Hamdihi Vessalatu Vesselamu Ala Hayrı Halkihi Seyyidina Muhammedin Ve Ala Alihi ve Vesahbihi Vemen Tebi'ehu Bi İhsanin Ecma'in Emma Bacife Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Ekremel Ekremin Ya Erhamel Rahimin Ya Rabbi senin rızan için bu beldeleri fethetmiş olan Sultanların, Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve şehitlerin, gazilerin, fatihlerin, mücahitlerin ruhları için, cümle ashabı hayratı Hasanatın ruhları için okunmuş olan 38 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 9400 adet Fatiha-i 17 adet sure-i fethi, 1462 adet Yasin-i Şerif'i, 66 adet Sure-i Tebareke'yi, 22.359 adet Sure-i 106 adet Sure-i Felak, 208 adet Sure-i Nası, 72 adet Amme Cüzünü, 70.238 adet ayetel el 42.044 adet Salat-ı Tefriciye'yi, 1.000 1.142.200 kelime-i tevhidi 1000 adet besmeli şerifi yapmış olduğumuz hadmi haceganımızı ve tehlilat ve ezkarımızı ve daha önce bize kağıtlarla gönderilmiş olan sureleri, salatu selamları, zikri tesbihatı hayratu hasenat ve ibadet ve taatlarımızı lütfunla, kereminle eksikte Kusurlu da olsa ya Rabbi, ahsen ve etem olarak makbul eyle. Amin. Ya Rabbel alemin şu ibadetlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, hatimlerimizi senin rahmetini kazanmamıza, rızana ermemize vesile eyle. Amin. Ya Rabbi bizi rahmetine gark olanlardan, rızana vasıl olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel alemin hasıl olan ücuru mesubatı evvela Sevgili Peygamberler verimiz efendimiz sultanul en enbiya burhanul asliya rahmetullahi alel alemin habibike Muhammed'in Mustafa aleyhi essalavatü ve etmü't teslimat hazretlerinin mübarek ruhu pakı tayyiblerine acizane naçizane mühibane sadekane hediye eyledik. Ya Rabbi şu anda ruhu u fakine vasıl eyle. Amen. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne, rızasına cümlemizi nail ve masal ve sahip eyle. Ya Rabbi bizi Peygamber Efendimiz'in yolunda daim eyle. Amen. Ya Rabbi bizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp, sünnetine göre yaşayıp, sünnetini şu asırda ihya eyleyip, şehir sevapları kazananlardan eyle. Amen. Ya Rabbi Alemin, Peygamberimiz Zişanımızın mübarek aline, ashabına, ezrac Tahirat, ümmat Validelerimizin ruhlarına, Allah Allah. Peygamber Efendimizin zürriyet taybesinin ruhuna, ruhlarına ve Peygamber Efendimizin makamı, irşadının devamı olan Evliyaullah-ı Mukarradîn, Mürşidîn-i Evliyaullah ve Allah <gülüyor> ve Mukarrabîn Saadat-ı Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan kendisinden feyiz aldığımız şeyhlerimize ve hasreten şu camide hizmet görüp ahirete irtihar etmiş olan şeyhimiz, başımızın tacı, üstadımız, müslibimiz, Muharid İbni İbrahim el-Burusevi hocamıza kadar Turuk-u Aliyevlerimiz silsilelerinden ve senin indinde makbul ve merdi olan diğer turuk Aliye, Sadat ve Meşayihi ve Hulafası'nın ruhlarına ve bu beldeleri fethetmiş olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve diğer beldeleri fethetmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına cümle parasını senin rızan için harcayıp hayır hasenat yapmış olan ashab-ı hasenatın ruhlarına, bu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa Efendimiz'in ruhuna ve bu camiyi ayakta tutmuş olan, zaman zaman tecdidi, tamir ve tevsi etmiş olanların, bu hizmetlere katkısı olanların ve bu camiden güzeran eylemiş olan enne ve kutaba ve cemaat ve müezzinin vesair, müminin-i ve çevresinde methum bulunan mevtanın ruhlarına ve uzaktan yakından <gülüyor> şu merasime iştirak etmiş, katılmış olan şu kardeşlerimizin ve bu merasime hatim indirerek, zikir ederek, salatü selam getirerek sureler okuyarak şehitlerin ruhuna hediye göndermiş olan kardeşlerimizin ve üzerimizde hakkı olan yakınlarımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin ve bize dua vasiyet etmiş olan cümle geçmişlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik. Cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Cümlesini şu hediyelerimizden ve mesrur eyle ya Rabbi. Ruhlarını şade eyle. Kabirlerini pürnür eyle. Makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Kabirinde beşeriyet iktidası dünyada işlediği Hatalardan, kusurlardan dolayı ceza olarak. Kabir azabı çekenler varsa, Lütfunla keleminle azaplarını kaldır Yarabbi. Seyyahatları olanların seyyahatlarını hasenata teddil eyle Yarabbi. Azapları olanların azaplarını def -i -i izale eyle Yarabbi. Kabirlerini hepsinin cennet bahçesi eyle Yarabbi. O sevgili Evliyaullah kullarının, ve o mübarek kanlarını, canlarını senin yolunda verip, senin nızanı kazanmış olan şehitlerin şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Bizleri de sevdiğin kul olarak yaşayıp, şehitler olarak ölmeye nail eyle ya Rabbi. Ahir ömrümüzde imanı kamil ile sevdiğin yolda yürüyerek, cami yolunda, hac yolunda, ömre yolunda, cihat yolunda, hayır yolunda Allah Allah diye zikrederek, canımızı sevdiğin kul olarak verip Şehit matanlarına erip, huzuruna sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmeyi cümlenize nasip eyle Ya Rabbi! O şehit evliyaullah büyüklerimizin, âbâ-u ecdad ceddatu ceddât efendim cennette bizleri onlarla kavuşturup, yanlarında yer ihsan eyle Ya Rabbi! Habibi edibine komşu eyle Ya Rabbi! O havuzi ı Kevser'in o güzel tevser e, şarabından o nurdan kupalardan daya daya nuş etmeyi cümlemede nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu gözlerimize İslam'ın ve Müslümanların izzetini, itibarını, saadetini göster Ya Rabbi. Acılarını, üzüntülerini göstermeye Ya Rabbi. Şu kulaklarımıza müjdeli haberler duyur Ya Rabbi. Müslümanların aralarındaki tefrikaları, çekişmeleri, nefis münasefelerini, efendim, nefsani Kavgaları izale eyle, Ya Rabbi! Müslümanları birleştir, Ya Rabbi! Müslümanları uyarı, Ya Rabbi! Müslümanları kafirlerden geri bırakma, Ya Rabbi! Kafirleri geçmeyi cümlemize nasil eyle, Ya Rabbi! Kafirlerden daha yükseklere çıkmayı, daha ileriye gitmeyi, daha yüksek imkanlara sahip olmayı, iman yönünden onlara üstün, üstün olduğumuz gibi, teknoloji yönünden de üstün olmayı, alet bakımından üstün olduğumuz gibi, maddi cihetlerden de üstün olmayı nasip eyle ya Rabbi. Senin dinini erişmediği diyarlara götürmeyi, oralarda İslam'ı yaymak için çalışmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın hiçbir yerinde la ilahe illallah'ı duymayan insan kalmasın ya Rabbi. O tedlih şerefini, o ilahi kelimetullah şerefini bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Bizi şeytana uydurma ya Rabbi. Bizi nefsin arzularına esir etme ya Rabbi. Bizi tembel Müslüman eyleme, Ya Rabbi! Bizi dini en güzel hizmetlerle hizmet eden kullarından eyle, Ya Rabbi! Ya Rabbi, can korkusuna, ölüm korkusuna düşürme, Ya Rabbi! Dünya meta'ı, dünya malı sevdasına düşürme, Ya Rabbi! Dünyayı gözümüzden, kendimizden çıkartıp sil, Ya Rabbi! Ahireti sevdir, Ya Rabbi! Rızan yolunda yürüt, Ya Rabbi! Sevgin, güzel işleri ilham eyle, Ya Rabbi! Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasil eyle Yarabbi. Batılın batıl olduğunu anlayıp ondan korunmayı asileyle eyle Yarabbi. İçimizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eyle Yarabbi. Kalbimizi temizle Yarabbi. Niyetimizi halis eyle Yarabbi. Bizi ihlaslı kullar eyle Yarabbi. Bizi makamı ihsana vasıl eyle Yarabbi. Bizi her yaptığı işi senin rızan için yapan Halis kullarından eyle Yarabbi, muhlis kullarından eyle Yarabbi. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Yarabbi. Şu boğazlarımızdan haram lokma geçirme Yarabbi. Evvelce bulaşmış olduğumuz günahlar ve haramlardan bizi kurtar Yarabbi. O haramların, o günahların cezaları tereddüt etmişse onları affedip kaldır Yarabbi. Defteri amalimizi pakeyle Yarabbi. Bundan sonraki ömrümüzde nefse şeytana uymadan haramlara, cinahlara bulaşmadan temiz bir kul olarak yaşamayı nasip et Ya Rabbi. Evlatlarımızı iyi Müslümanlar olarak yetiştirmemizi nasip eyle Ya Rabbi. Dini mübini İslam'a güzel hizmetler vermeyi, hayratu hasenat yapmayı, sadaka-i cariyeler tesis etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Bizi kimsenin önünde mağlup ve mahcup etme Ya Rabbi. Kimsenin önünde hor ve celil düşürme Ya Rabbi. Bizim kusurlarımızdan dolayı kafirleri bize galip edip, kafirlerin çiğitmesi altında bizi çiğnetme ya Rabbi. Örzu, namusu, şerefi, haysiyetimizi mal ettirme ya Rabbi. Kafirlere karşı bize zafer eyle ya Rabbi. Şu beldelerimizi, dedelerimizin, şehitlerin bize emanet ettiği, şu Allah Allah diye fethettiği diyarları, kafirlerin eline düşmekten koru Ya Rabbi. Ya Rabbi kafirlerin eline düşmüş İslam beldelerini tekrar kurtarmayı nasip eyle. Ya Rabbi camilerin yıkıldığı, minarelerin topa tutulduğu yerlerde İslam'ı tekrar hakim eyle. Kiliselerin çanlarını değiştirip minare yapmayı nasip eyle. Avraların yerine ezanların, namazların kılındığı binalar yapmayı nasip eyle. Kudsi şerifi kurtarmamızı nasip eyle Ya Rabbi. Herak'ın Eyyubi gibi yarabbi, o gayemizi, ermeyi bize göster yarabbi. Ya Rabbel alemin bizim nesillerimizi, evlatlarımızı kıyamete kadar sevdiğin mümin kullar eyle. Allah. Bu dreldeleri kafirlerin eline geçirip, içinden küfre düşürüp, evlatlarımızı, evlatlarımızı bizleri imandan ayırma yarabbi. Ayağımızı kaydırmaya yarabbi. İzzetten sonra zillete düşürme yarabbi kabulden sonra redde uğratmayar yarabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle la tezalü تَزَالُوا تَعِفَتُمْ مِنْ اُمَّتِيَ الظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقْفُ حَتَّى تَقُومَ السَّاءَهِ Hadis-i şerifinde bildirildiği gibi kıyamete kadar senin dinine hizmet edecek hadis kullar var olacak, mevcut olacak. Bizi o kullardan eyle yarabbi. Müslümanların, insanların cemaatlerinin, cemiyetlerin arasına fitne düştüğü zaman Bizi fitneye uğramayan cümleden eyle yarabbi. Hakkı görüp hak üzere olan kullarından eyle yarabbi. Vasiretimizi aç yarabbi. Kalbimizi pür nur eyle yarabbi. İlmimizi arttır yarabbi. İrfanımızı çoğalt yarabbi. İlmimizle, irfanımızla amin olmayı nasip eyle. Güzel ahlak ile mütehallık eyle yarabbi. Ömrümüzü uzun eyle yarabbi. Bu uzun ömürlerimizi amal-ü salihah, hasenat ile verimli, sevaplı, ecirli, faydalı geçirmeyi bizlere nasip eyle yarattık. Bir gün gerekli öleceğimiz zaman ya Rabbi, sevdiğim bir hal üzereyken ve buyurun beraberce söyleyelim. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden <wunder> abdühü ve resûlühü diye diye sevdiğim kullar olarak imanı kamil ile şu fani dünyadan o basi aleme mümin-i olarak geçmeyi cümlemize nasip eyle yarattı.